allah Teala Hazretleri kendi emirlerini, en son emrini, en doğru, en bozulmamış, en efendim sağlam korunmuş, korunması Allah tarafından garantiye alınmış dinini ve peygamberini göndermiş oluyor. O halde üstündeyiz. Elhamdülillah. Ve bu doğruluğumuzu bizim gibi Müslüman olarak doğmamış olan Aksine, Hristiyan veya Yahudi olarak veya Komünist veya Ateist olarak doğmuş olan insanlar da incelemeleri sonunda İslam'a gelerek ispat diyorlar. Eğer sadece biz kendi kendimizi beğenmiş olsaydık, bizim yolumuz doğru demiş olsaydık, e canım herkes kendisini met ediyor diyebilirdi bir insan. Ama bu konuyu inceleyen herkes Müslüman oluyor. Amerikalı da Müslüman oluyor, İngiliz de. Fransızı da müslüman oluyor, İspanyolu da, Papazı da müslüman oluyor, Haham'ı da, Japon'u da müslüman oluyor, Hintlisi de. Ee, artık bütün bunlardan sonra çok net olarak ortaya çıkıyor ki, bu bizim kendi kendimize kendimizi beğenmemiz değil. Ortada bir gerçek var, cümle cihan halkı incelediği zaman bizim yolumuzun doğru olduğunu kabul eden bize geliyor. Bu bir hayal de değil, bir faraziye de değil. Bir boş iddia da değil. Güldür güldür, gümbür gümbür efendim. Efendim böyle herkesin gözü önünde olan olaylar. İşte Chet Stevens adamcağız Yunanlı İngiliz tebasından Müslüman oluyor. Bizden daha uzun sakal bırakıyor. Efendim sarık sarıyor, cübbe giyiyor. İslam için çalışıyor. Türkiye'ye geliyor, plaklarını satıyor. Gelirlerini Bosnaherse vereceğim diyor. Çalışıyor, şabalıyor. İşte efendim Fransız filozof Roger Garudi. işte Fransız Bilimler Akademisi üyesi Profesör Maurice Dukey. işte efendim Kanadalı falanca alim, işte Japon falanca, işte efendim her her ülkeden misaller bulmak mümkün ve eser yazıyorlar. Neden Müslüman olduğunu bildiriyorlar ve bu mesele inceleniyor. Elhamdülillah akidemiz hak. İnancımız doğru. Hindistan'da İngilizler Hindistan'ı istila edip Hristiyanlar oranın ahalisini Hristiyanlaştırma çalışması yapınca, yaparken geçtiğimiz asırda, bu asırın başında Hristiyanlar ile Müslümanlar arasında bir münazara tertip edilmiş. Münazara ne demek? İki ekip olacak, iki grup, iki heyet olacak. Birisi bir tarafta, birisi bir tarafta. Konuları konuşacaklar karşılıklı. Birisi şöyle diyecek, ötekisi de hayır öyle değil, böyle. Kendi fikrini söyleyecek. Müslümanların bir heyeti var. Hristiyanların bir heyeti var. Neleri konuşalım? Şu ana maddeleri konuşalım diyorlar. Bir, Tanrı fikri. Tanrı inancı. Bakalım Hristiyanlar mı haklı, Müslümanlar mı haklı? İki, peygamberlik fikri. Peygamberlik nedir? Bakalım Hristiyanlar ne diyor? Müslümanlar ne diyor? Hangisi haklı? Üç, ilahi kitap fikri. Bakalım Hristiyanlar ne diyor? Bakalım Müslümanlar ne diyor? Böyle yedi madde sıralamışlar. Yedi konuyu gö görüşecekler. Ve Hindistan'da bu konuları görüşmek üzere misyoner papazlardan bir heyet ile Müslüman alimlerden teşekkür etmiş bir heyet bir büyük toplantıda buluşmuşlar. Hristiyanlar diyor ki haşa, sümme haşa Hz. İsa Allah'ın oğlu. Müslümanlar da diyor ki hayır Allah alemlerin Rabb'ı kainatı yaratan yöneten çok yüce varlık her şeye kadir olan varlık. Hazreti İsa'dan önce de vardı, Hazreti İsa'dan sonra da var. Ve konu müzakere ediliyor, Müslümanlar haklı çıkıyor. İkinci konu, Peygamberlik nasıl bir şeydir, nedir? Hristiyanlar efendim konuşuyorlar, Müslümanlar konuşuyorlar, diyorlar ki Allah Peygamber gönderiyor insanlara. Ta sizin de kabul ettiğiniz Adem Aleyhisselam'dan Nuh Aleyhisselam'dan efendim İbrahim Aleyhisselam'dan peygamber efendimize kadar böyle Müslümanlar hakkı çıkıyor. Allahu Teala Hazretleri kitap vahy ediyor peygamberlerine. İşte Hz. Musa'ya Tur Dağı'nda indirilen vahiy edilen Tevrat Efendim, işte Hz. İsa'ya indirilen İncil, işte bize indirilen Kur'an, Müslümanlar, bunları müzakere ediyorlar. Sizin kitabınızda şu, şu, şu konular yanlış, eski aslında yok diyorlar, Müslümanlar haklı. Böyle bütün konularda haklı çıkınca, papazlar müzakereyi yerde kesiyorlar, aldıkları emir üzerine toplantıdan geri çekiliyorlar. Bu dünyanın her yerinde böyle. Bizim e, Malatyalı bir mühendis var. Çamlıca'da oturuyor şu anda. Yaşar Göktürk diye. O Amerika'da bulunduğu sırada Hahamları, papazları ve Müslüman alimleri bir konferansa toplamış. Çok büyük iştirak olmuş. Dinleyiciler gelmiş. Hepsinin huzurunda bu üç dinin mensupları konuşmuşlar. Sonunda Müslümanların haklılığı ortaya çıkmış. Yani artık mesele beynel milelleşmiştir. Bugün Amerikalısı da biliyor. Hatta Amerikalı papazlar diyorlarmış ki bizim arkadaşlarımıza, canım sizin dininiz hak ama ne yapalım? işte burada Hristiyanlar gelmiş tarihi bir şey olarak. İşte biz de onlara faydalı olmaya çalışıyoruz, tamam diyorlarmış. Yine ben geçen gün öğrendim ki, Fatiha'yı okumayı Papa tavsiye etmiş şeylerine kendisine bağlı organizasyonları. Fatiha'yı okuyabilirsiniz, Besmele'yi çekebilirsiniz, Elhamdülillahi Rabbil Alemin suresi okuyabilirsiniz. E, haklı çünkü. Ama biz onların inançlarını, akidelerini incelediğimiz zaman doğru olmadığını görüyoruz. Bunların da neler ol, ne bakımdan yanıldıklarını ispat etmek mümkün oluyor. Bu kesin. Allah'a müzeyler olsun hak din üzerindeyiz. Bu hak din üzerinde olduğumuz artık ispatlanmış bir gerçektir. Hani insan Çin'li doğar, Budist olur, Brahmanist olur. Afrika'da doğar, totemist olur. Efendim puta tapıcı olur. Güney Amerika'da doğar, kızıl delillerin arasında doğar. O olsun. Yani nasıl doğarsa doğsun, sonunda incelediğin zaman herkes gerçekleri kabul etmek zorunda kalıyor. Doğru yol üzerindeyiz. Allah'a senalar olsun bu doğru yol üzerinde olduğumuz, dünyanın her yerindeki alimler tarafından da ispat edilmiştir. O bakımdan, İslam'a bağlılığımızla Allah'a hamd etmeliyiz, şükretmeliyiz, bu bağlılığımızın ne kadar kıymetli olduğunu bilmeliyiz, dinimize sımsıkı sarılmalıyız. Avru Avrupa'da da olsak, Almanya'da da olsak, İsveç'te de olsak, Hollanda'da da olsak, İngiltere'de de olsak, Amerika'da da olsak, artık bu hak dine sarılmalıyız, bu efendim, dine mensup olmakla, efendim, Allah'a hamdü senalar etmeliyiz ve bu dinin gereklerini yapmalıyız. Şimdi, bu insan hak dine girdiği zaman elbette önüne doğru yol açılıyor, hayatı boyunca dost dosdoğru bir yol. Orda doğru yürüyorsa, ahirette de cennete girecek, cehenneme düşmeyecek, azaba uğramayacak. Fakat bu doğru yolda yürümek, bir çalışma sonucu, doğru yürümek, doğru yaşamak, bir gayret sonucu. Yani hemen ben Müslüman oldum demekle iş bitmiyor, başlıyor. ''Eşhedü en la ilahe illallah ve Muhammeden abduhu ve resulü'' deyince iş bitmiyor, iş başlıyor. Bir kapı açılıyor, bir yol görünüyor, uzun bir yol görünüyor, bu yolda yürümek lazım, usulüne uygun yürümek lazım. Bu yolun kaidelerine uygun yürümek lazım, hayatı öyle sürmek lazım. Şimdi mümin olduğu halde, yani İslam dinine mensup olduğu halde bir insan, Tamam Müslüman. Ama bu yolda doğru yürümediği zaman, doğru işleri yapmadığı zaman ahirette yine cennete giremeyebilir, cehenneme düşebilir, azaba uğrayabilir, ceza çekebilir. Mesela kötü işler yapar. E bir mümin, bir Müslüman kötü iş yapabilir mi? yapabilir. Çünkü insanoğlunun yapısında, kafasında, gönlünde her şeyi yapabilecek bir yapı vardır. Yani hem Müslümandır ama bir taraftan da kendisini tutamazsa harama bakar. Hem Müslümandır ama bir taraftan kendisini frenleyemezse haram lokmayı yer. Hem Müslümandır bir taraftan kendisini zorlamazsa, ibadetlerde gevşeklik yapabilir. Hem Müslümandır, hem de Müslümanlığın icaplarını yerine getirmeyebilir. Üşenir, çekinir, utanır. Çeşitli duygular var. Mesela, e şimdi ben burada namaz kılsam, bütün Almanlar bana bakacak. Kılamam ya, boşver, işte kılmayayım. E, ne oldu? Utandı. Yani namaz vakti geçiyor. Kılsa kılacak orada ama Almanlardan utan da namazını kılmadı utanmak olabilir ibadeti yapamamak için korkmak olabilir şey işimden atılırım vesaire filan gibi veyahut efendim, ibadet zor geldiğinden tembellik olabilir veya günah tatlı olduğundan günah tatlı olduğundan keyifli zevkli olduğundan eğlenceye o kayabilir Şurada eğlence var, gazino var, bar var, pavyon var, efendim, çok zevkli bir gece, çok güzel program hazırlanmış. Arkadaşı da gel gidelim diyor, bu da Müslüman. Ama işte gitmemesi lazım ama eğlence tatlı ya, gidebilir. Demek ki insanın Müslüman olması var, iyi bir şey, iyi bir kapı açılıyor, iyi bir yol görünüyor ama bu yol, yolun açılması, her şeyin bitmesi demek değil Muhterem kardeşim. Bir bakıma Müslüman olarak yaşayıp işi sonuna kadar götürmek, yarışı bitirmek zor. Maraton gibi zor. Hani maraton 42 kilometreymiş. 42 kilometre de düşünün nereden nereye kadar bir yol olduğunu. Yürümek bile kolay değil. İnsan bir, bir saatte 5 kilometre yürür normal olarak. 42 kilometre 8, buçuk saat eder. 8 saat 20 dakika eder. Sabahtan akşama yürümek demek. Bunu da koşacak. Maraton koşusu. E, maraton koşusuna giren her yarışçı maraton yarışının sonuna ulaşamaz. Yarı, yarı yolda yarışı terk edebilir. Çünkü bu 100 metre değil. Hani yavaş koşarım da sonuncu olurum. Ama sonuncu bile olamayabilir bazı insanlar. Bunu anlıyoruz hepimiz. Çalışmanın gerektiğini, gayret göstermek gerektiğini biliyoruz. Başka ülkelerden, başka kültürlerden misal vermek istemem ama bunun maraton yarışı gibi zor bir yarış olduğu kanaatindeyim. Yani gevşemeye gelmiyor, çalışmadan olmuyor, koşmadan olmuyor. Bunu da bilmek lazım. Yani ben Müslümanım ama sonuca ulaşmak için ter dökmem lazım, çalışmam lazım diye gerekiyor. İnsanın Müslüman olarak yaşamasına bazı engeller vardır. Bu engeller de tersine onu alıkoymaya çalışır. Bu engellerin bir tanesi şeytandır. Şeytana dünyadaki insanların hepsi inanmayabilir. Yani ne malum, var mı yok mu diyebilir. Kafir dine de inanmadığı için şeytana da inanmayabilir. Yani görmüyorum öyle bir şey. Binaeneli gör, görülmeyen şey inkar edilebilir ya, inanmayabilir. Biz inanıyoruz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah bildiriyor. Şeytan diye bir Yaratık var, değişik bir yaratık, Efendim böyle her yere girip çıkabilen bir şey, insanın içine girip çıkabilen bir şey, dışarıda dolaşabilen bir şey, ezan okunduğu zaman, ezanın duyunmayacağı kadar uzağa kaçan, ezandan sonra gelen bir şey, insanın namaz kılarken aklını karıştıran bir mahluk var, en büyük düşman. En büyük düşman değil affedersiniz. İnne şeytane lekum fette khizuhu adıva. Şeytan sizin düşmanınızdır. Siz de onu düşman belleyin diye Allah bir de emrediyor bize. Yani şeytanın düşman olduğunu bileceğiz bir de onunla uğraşacağız. Uğraşmak gerektiğini, şeytanla bir mücadele olduğunu biz biliyoruz. Hristiyanlar da biliyor. Onlar da Satan diyorlar. Satanik diyorlar. Almanlar ne der bilmiyorum. Devil diyorlar. Efendim İngilizce'de devil Efendim, var böyle bir şey. Onlar da inanıyor. Yahudiler de inanıyor. Ama ateist inanmaz. Modern terbiye almış, din terbiyesi görmemiş, eski kültürleri okumamış insanlar belki inanır, belki inanmayabilir. Ayrı. şeytan diye bir düşman var. Ne yapıyor? İnsana fikirleri empoze ediyor, telkin ediyor. Vesvese veriyor. Ellezî yuvesvisu fî sudûrin nas? İnsanın göğsünde insana vesvese veren bir varlık. İçinden insanın bazı duygular gelince, bazı düşünceler kafasına doğunca, efendim bu düşünceler kötüyse ya gir şu bara, gir şu pavyona, iç şu içkiyi, efendim, eğlen şu kadınla, vesaire filan gibi bir şeyler oluyorsa, efendim veyahut işte kimse görmeden yap şu hırsızlığı, at cebine parayı diyorsa böyle bir takım kötü şeyler, işte bu şeytandandır. İnsan içinden böyle kötü şeyler geliyor. Ama şeytanın doğrudan doğruya yaptırımı yok. Yani mesela sen çocuğunu alırsın, gel bakayım buraya, sıva bakayım kollarını. Yıka, yıka bakayım ellerini, al bakayım fırçayı, fırçala bakayım dişlerini, hadi bakalım yatağa, nedir bu? Gürültü etme bakalım, yat, kalk. Nedir bu? Zorlamandır senin, çocuğu zorlamandır. Çocuğun terbiyesinde zorlama olur mu olmaz mı ayırır ama zorlayabiliyorsun, zorla yaptırabiliyorsun. Yap, Şeytanın zorlaması yok, zorbalığı yok yani zorla sana şunu şöyle yapacaksın deyip de ya istemiyorum, yapmayacağım, bilmem ne filan dediğin halde sana yaptırması yok. Nesi var? Fikir veriyor, tavsiye ediyor. Şunu yap, gel iş iş, gel pavyona gir, gel efendim şu günahı işte, gel efendim şu haramı yap filan diye. Sadece terkin gücü var. Bu bunu teselli olarak söylüyorum. Yani size ve bize bir tesellidir. Dışımızda bir güç, bir kuvvet ama. Zorbalığı yok yani bize zorla bir şey yaptırmıyor sadece diyor ki böyle yapsan fena olmaz gel bunu yap e sen de yapmam dersen kurtulursun iyi bir şey bu yani iyi ki iyi ki şeytanın gücü yok yani bereket versin ki şeytanın gücü yok zorla bize yaptırıldı hiç istemediğim halde hadi günahı yaptırsaydı ittir şeytan ne yapayım hani böyle insan ne bileyim hortum geliyor ooo, dönerek evi evi köklüyor yerinden alıyor havaya yani ev gitmeyeceğim filan diyemiyor. Alıp götürüyor, insanları uçuruyor, arabaları uçuruyor. Hortum diyoruz, hani büyük fırtına, kasırga filan. Amerika'da bakıyorsun, çatıları uçuruyor, evleri havaya kaldırıyor filan. E şeytanın böyle bir şey yok. Sadece şöyle yapsan nasıl olur beyefendi diyor. Sen de beyefendiliğini bilirsen, yapmazsan yapmazsın. Bu güzel bir şey. Ya. Çok şükür fazla bir kuvveti yok yani. Sadece kandırmaca dili var sadece. Şeytanca bir mantığı var, o kadar. İkinci bir düşmanımız var bizim. Yani iyi bir Müslüman olmakta bizi engelleyen bu da görünmeyen bir şey. Nefsimiz. Kendimiz yani. Türkçe'de kendi diyoruz. Almanca'da zelps deniliyor galiba. Kendisi. Ego deniliyor. İnsanın egosu. Kendi beni. Kendi benliği. Efendim, Arapçada nefs deniliyor buna. Kendisi. Yani benim şu kalıbımın içinde bir kendim var, benim var, ben, nefisim var. Bu nefis kötü şeyleri istiyor. İçki ister, yani hep işçi takılıyor aklıma da yani olarak aklınıza gelsin filan diye söylüyorum. Bar pavyon ister, işte oralara gidenler. Kumar ister, işte bilmem oynayanlar hatınıza gelsin diye. Yani yoksa herkesin içindeki kötü duygular farklıdır, çeşit çeşit. Kötü duygular olur yani, hani mesela diyorum ki, ya öyle istiyor ki canım, şu adamı yakalayayım, gırtlağına çökeyim, efendim, boğayım şu herifi, cırk gadanak boğayım diye canım istiyor, ha, senin canını istiyor, Şu i̇şte o canın, can dediğin, hani gırtlağına çöküyüm, cırk gadanak boğayım dedi, dedirten şey insanın kendisi o. Bu da şeytandan farklı bir şey, yani insanın kendisi, uyku istiyor, ya gel çalış, ''Yok canım, şu anda çok uyumak istiyor, aa esmiyor, geriniyor, bilmem ne falan Arkadaş, ben çalışamayacağım, asmalı, yatmaya gidiyorum.'' ''E ya, şu vazifeydi, bitecek yarın, bilmem.'' Vallahi anlamam, uykum geldi, gidiyor. Yani bir şey istiyor canı ve yapıyor. Önüne geçmek de zor. İşte insanın bu içinden, bu istekleri yapan kendi egosuna, benine nefs deniliyor. Ve İslam'ın en güzel taraflarından biri, başka dünyadaki başka sistemlerde bu yok. İnsanın böyle egosunun varlığını ispat edip, ortaya koyup, bunu düşmandır diye bildilen inanç sistemi bu. Başkalarında böyle bir şey yok. Millet kendi içinde kendisinin, nefsinin kendisine düşman olduğunu bilmiyor. Yani e, dünya üzerindeki insanların çoğu bilmiyor. ''Tamam canım istedi yaparım ya.'' diyor. ''Ben diyor hür olmalıyım, istediğimi yapmalıyım.'' Biz diyoruz ki, ''Hayır sen istediğini yapamazsın, senin isteklerini isteyen içindeki nefsin var.'' Onun her dediği yapılmaz diyoruz biz. Bizi öteki insanlardan ayıran önemli bir zihniyettir bu. Çok büyük bir farktır. Bu nefsi şeyler bilmez. Batılılar filan bilmez. Avrupalılar, Amerikalılar, İngilizler filan bilmez. Hepsi onun için nefsinin esiridir. Sırf nefsi emretti diye çok kötülükler yaparlar. Çok kapris diyoruz. Kötülük diyoruz. Efendim bilmem e, gaddarlık diyoruz. Sadistlik diyoruz. Bunlar bu kelimeleri duydukça aklınıza bazı tipler geliyor. Anlıyorsunuz bu işi yani. Adam sadist. Niye? Sad Arapçada şey, şey İngilizce'de şey demek. Elem, keder, ızdırap demek. Sadist yani birisine ızdırap çektirmekten, işkence yapmaktan zevk alıyordu. Ya başka hiç mi zevk bulamadın Niye zevk alıyorsun? Bu adam ağladıkça senin hoşuna gidiyor. Onu çimdirdikçe, etinden bir parça kopardıkça, ferah ettikçe sen memnun oluyorsun. Sadist her. Sadist, vampir var, kan emiyormuş, bilmem, hakikisi var, sahtesi var, romanlaşmışsı var, efendim gazetecilerin efendim, arada sırada ileriye sürdüğü şey var filan, efendim yanaşıyormuş kadının ensesine, hart diye ısırıyormuş, kanını emiyormuş bilmem ne filan. Ama işte bak, yani onu yapan insanı düşünelim biz, onu yapan kim? O katil, o vampir, o sadist, o gaddar, o zalim, o neden yapıyor işte, içinden bir şey geliyor yapıyor. Ha. İşte bizim dediğimize geldiniz şimdi. Demek ki insanın içinden her gelen şey insan tarafından yapılmamalıymış. İşte İslam bunu söylüyor. İslam bunu dağdaki çobana da efendim çöldeki bedeviye de medresedeki alime de efendim şehirdeki olgun insana, kültürlü insana da öğretiyor. Bu da çok büyük bir avantaj. Yani bizim nefis diye bir düşman olduğunu bilmemiz çok büyük bir avantaj. Kendi kendimizin İçimizden gelen bazı duygularımızın doğru olmadığını bilmemiz, onları yenmemiz gerektiğini bilmemiz çok ileri bir şey. Bunu kim bilir? Başka kültürleri tanıyan, başka milletleri bilen, başka insanların hareketlerini inceleyebilen, tahlil edebilen kimseler bunun ne kadar kıymetli olduğunu bilir. Adam kendisinin, kendi kendisinin karşısına çıkabiliyor, tenkit edebiliyor İslam'da. Yok, öyle yapmamam lazım. Yapmamalıyım. Nefsim burada haksızlık ediyor. Nefsime uymamalıyım diyor. Evet, işte nefsin isteklerine ne diyoruz? Hevayı nefs, heva. Hava var. Teneffüs ettiğimiz bu heva. Yazılışları biraz farklı. Ee, hava, heva, hevav ye ile yazılır. Hava, heva elif hemzeyle yazılır. Yani elif ve hemzeli olan şu hava dediğimiz o başka heva. Heya nefs. Heven mütteba. İnsanın içindeki arzular. Demek ki hevaya uymamak lazım. Tabii insan, nefsin hevası yani istekleri çok kuvvetli isteklerdir. Nefsin hevası çok kuvvetli isteklerdir. Efendim Kuvvetli istekleri Arapçada ''Şehvet'' denilir. Şehevâtı, nefsaniye, Yani insanın, nefsinin çok kuvvetli istekleri, şehvet. Şehvet sadece cinsel olan demek değildir. Mesela insanın çok yemek arzu etmesi şehvettir. Buna midenin şehveti derler. Şehvetül batın derler buna. Yani, adam acıktım diyor, bir şeyler yemek istiyor. İyiyor, doymuyor, daha istiyor. Yandakininkini alıyor. Ötekisine uzanıyor vesaire filan. İşte şehvet, şehvetat nefsaniye, kuvvetli arzular veya hevaye nefs, nefsin efendim hevası, istekleri. Bunlar makbul şeyler değil. Bunlar şeytanın vesveseleri gibi. Bunlar da kötü. Kötü olan şeyleri lisanla yapacaksak efendim haramlar. Günahlar, listesini yapacağız. Efendim şeytanın vesveseleri, nefsin heva ve hevesatı ve şehvetleri. Bunlar kötü şeyler. Yani bunlara uydu mu insan? Mahvolur. Nefsinin peşinde gitti mi? Çok zarara uğrar. Talebe ise başarısız olur. İş adamıysa işini kaybeder. Efendim aile reisi ise ailesini iyi geçindiremez. Efendim, sağlını bozar, sarhoş olur, ayıhoş olur, başarısız olur, işini efendim batırmış olur falan Bütün kötülükler böyle bunlardan oluyor. E, bu ikisi bizim içimizde, yani bizim gönlümüzle, aklımızla ilgili şeyler efendim. E, şeytanın vesveseleri, nefsin şehvetleri. Bunlar bizim içimizde. Tabii bizim dışımızda bir de. Etrafımızda çevremiz vardır. Dünyamız vardır. Dünya. E buradan aldığımız etkiler vardır. Ve buradan başkalı, başka insanlardan görüp de biz de yapsak yahu diye özenmelerimiz vardır. Başka insanın arabası var. Benim de arabam olsun. Başka insanın köşkü var. Bahçeli böyle efendim evi var. Havuzlu evi var. Benim de olsun. Başka insan şöyle güzel giyiniyor. Ben de güzel giyineyim. Vesaire filan. E dünyanın pek çok güzellikleri vardır. İnsanın ağzının suyunu akıtan pek çok güzellikleri vardır. Yani e, bunları da elde etmek istiyor insan. Bunlar da insanın bir takım yanlışlar yapmasının temeli oluyor. Yani ben şu parayı elde edeyim, şu mevkiyi elde edeyim, efendim, ondan sonra her istediğimi yaparım diye bir sürü kötülükleri de dünya sevgisinden yapıyor insan. Bu da bir düşman. Onun için buna da, yani ben bunların hepsini ayetlerden, hadislerden söylüyorum. Yani bunları bilen bir insan olarak özetini söylüyorum size, özetlemeye çalışarak söylüyorum. Yani dinin ana manzarasını kısaca tasvir etmeye çalışıyorum. Onun için düşmanlardan birisi de nefs, dünyadır, insanın etrafında dünya. Ya bu dünya güzel, neresi düşman? Güller, sümbürler, ağaçlar, çiçekler, manzaralar, göller, sahiller, köşkler, saraylar. Niye düşman? Onları sevdi mi bir insan, onları elde edeceğim diye çok günahlı işler yapıyor, çok yanlış işler yapıyor. Hırsızlık yapıyor, soygun yapıyor, efendim... Ee, ...şöyle diyor, böyle diyor filan. Onun için Peygamber Efendimiz buyurmuş ki... ...hubbud dünya... ...duymuşsunuzdur... ...hubbud dünya resü külli hati'e. Bütün hataların başı, kaynağı dünya sevgisidir. Dünyayı sevdi mi bir insan... ...dünyadaki mevki, makam, para, pul, şöhret... ...efendim vesaire... ...peşinde koşulan şeyler... Herkesin, efendim, elde etmek için uğraştığı şeyler. Onları gaye edindi mi insan? Tabi bu dünya, ona çok yanlış işler yaptırıyor. Onun için bunu da bir tehlike olarak karşımıza koymuşlar. Bu da bir düşman. E ne yapacağız? Yani dünyanın sevecek güzel şeylerini sevmeyecek miyiz? Sev kardeşim, yani sevme diyen yok. Sev ama onların sevgisi sene dikkat et. Kötü işler yapmaya çekmesin. Anlatmak istediğimiz o. Sev. Zaten güzel olduğundan herkes ister istemez seviyor. Ben sev desem de seviyor, sevme desem de seviyor. Kim sevmez güzel manzaralı bir yeri? Kim sevmez parayı pulu? Herkes seviyor ama işte o para pul sevgisi, güzel şeyler insana kötülükler yaptırıyor. Benim ikaz etmediğim, et, etmek istediğim dinimin bize, dinimizin bize ikaz etmek istediği bu. Bak dikkat et. Dünya tatlıdır, zevklidir, güzeldir, hoştur, sevimlidir ha. Güzeldir, yakışıklıdır, fiyakalıdır. İnsanın gönlünü çeler, aklını başından alır, aşık eder kendisine aman sen onu sevip de onun sevgisine düşüp de hatalı, günahlı işler yapma. Bu da sana günah yaptırabilir diyor dinimiz. Mantığı bu. Yoksa başka bir şey yok yani. Gülün kendisi kötü değil. Gölün kendisi kötü değil. Efendim paranın kendisi kötü değil. Efendim bunları iyiye kullanan insanlar sevap kazanıyor. Para kazanıp da helalinden kazanırsa para kazandıktan sonra hayır hasenat yaparsa cenneti kazanıyor. Dordan doğruya kötü değil ama insanı kötülüğe çekebilir dikkat etmesi lazım. Onun için hocamızın çok söylediği bir mısra daima benim aklımda durur. İsterseniz siz de Mehmet Said Kotko hocamızdan bir hatır olarak böyle bir mısra da olsa yazın defterinize. Fani dünya hoş dur ama akıbet mevta olmasa derdi hocamız başını sallayarak. Fani dünya hoşdur ama akıbet mevzu olmasa, ah ölüm olmasa, ah ölmese insan, ölmese o zaman iyi. Ama ölecek. Bir de öldükten sonra muhakeme olacak. Bir de mahkemeyi kübra var. Bir de sorgu sual olacak. Efendim soracaklar. Niye böyle yaptın? Niye böyle yaptın? Niye böyle yaptın diye soracaklar. İşte onun için bu dünyanın keyiflerine, zevklerine karşı insan uyanık olmalı, dikkat etmeli. Bu da bir tehlike. Başka hangi tehlike var insanın etrafında, çevresi, dünya, dünyanın güzellikleri tehlike oluşturabiliyor? İnsanlar tehlike oluşturabilir, kötü arkadaş tehlikedir. Kötü arkadaş, arkadaş olduğundan, insan onu sevdiğinden, ben bu arkadaşımı seviyorum diye, onunla beraber gezerken, tozarken kötü şeylere alışır, bir tehlike olur. Kötü arkadaş, bir tehlike oluşturabilir. O halde arkadaşı seçmeye dikkat etmesi lazım. Fasık, facir, günahkar, dini zayıf, iradesi zayıf, nefsinin esiri, şeytanın esiri, insanlarla arkadaş olursa, onunla arkadaşlığı dolayısıyla zarara uğrayabilir. Herkesin bildiği bir şey. Kötü arkadaş insanı yoldan çıkartır, zarara uğratabilir. Başka kimler var insanın düşmanı? Bir de Kâfirler var. Ölçücük bakımdan, dini bakımdan, inanç bakımından hiç bizim kusurumuz olmadığı halde, hiç ben onlara kötülük de yapmadığım halde bana düşman olan insanlar var. Hiçbir şey yapmamışım. Sen Müslüman mısın? He, sen görürsün diye bana düşman oluyor. Ya ben seni görmedim. Seninle bir ilişkim yok. Sana bir düşmanlığım yok. Hiçbir şey yapmadım. Kurt gelmiş kuzuya demiş ki ben seni yiyeceğim. E ben demiş ne kabahatim var yani ben niye yiyeceksin? E demiş sen benim suyumu bulandırıyorsun. Bak işte tam böyle derenin kenarında su içerken kurt kuzunun yanına gelmiş. Sen benim suyumu bulandırıyorsun. Seni yiyeceğim. Demiş ki kurt amca ya ben sen suyunu nasıl bulandırayım? Ben aşağı tarafta duruyorum. Su bu tarafa doğru akıyor, sen yukarı taraftasın. Bulandırma işini yapmış olsan bile bulanık su bu tarafa doğru giyecek. Yani ben senin suyunu bulandırmadım. Yok demiş, senin baban sana, bana böyle yapmıştı da bilmem ne de filan. Maksat yiyecek yani, kurt kuzuyu yiyecek, bahane arıyor e, eline geçirdiğimi. Halbuki kuzucuğun hiçbir şeyi yok, suçu yok, kuzu kuzu yaşıyordu işte. Kurt onu yer. İnsanoğlunun da böyle düşmanları var. Peygamber Efendimiz'in zamanında başlamış bu. Efendim, doğruyu söyler söylemez düşman olmuşlar, düzenimizi bozma demişler. Ya şimdi burada, bizim kurduğumuz bir düzen var, bizim rahatımızı bozma şimdi, keyfimizi kaçırma demişler. Peygamber Efendimiz diyor ki, bırakın bu putları, Ekâbe'nin içi put dolu, 360 tane put varmış deniliyor. Yani her kabilenin bir putu var, herkes kendine göre bir şey yontmuş, efendim, bir totem yapmış, herkes ona tapınıyor. Diyor ki bunların aslı esası yok, yoktur. Bunları siz kendiniz yontuyorsunuz. Bunlar size bir fayda veremez. Zararı dokunmaz, faydası dokunmaz. Tapınmayın bunlara. Haklı. Hakikaten az önce bir taştı. Efendim heykel tıraş geldi bunu yonttu bir put haline getirdi. Millet karşına geçiyor. Tapınıyor, kurban kesiyor, adak veriyor, para veriyor. E bir şey yapamaz ki bu faydası yok. Mantıklı konuşuyor Peygamber Efendimiz. İlim... ilim dolu. Konuşması haklı. Mesela Peygamber Efendimiz'in oğlu vefat ettiği zaman insanlar demişler ki, bak Peygamberimizin oğlu vefat etti, güneş tutulmuş o sırada. Gördüm, bak güneş bile yas tutuyor. Güneş tutulması oldu. Peygamber Efendimiz o yaslı, üzüntülü halinde evladından ayrıldı tabii. Üzülmemek mümkün mü? Zaten çok merhametli, şefkatli bir kimse Peygamber Efendimiz binbere çıkıyor. Diyor ki, ey insanlar, Ay ve güneş Allah'ın iki yaratığıdır. Bunlar insanların doğumları ile ölümleri ile ilgili değildir. Bunların tutulmaları böyle bir şeyin aslı esası yoktur diyor. Bakın bilimsel konuşuyor peygamber Efendimiz. Yani varsın insanlar böyle inansın. Benim de nüfuzum artar. Bak benim çocuğumdan dolayı ay ve güneş tutuluyorsa o falan gibi düşünebilir. Böyle bir başka bir insan olsa öyle demiyor. Hayır. Bunların diyor, insanların doğumuyla, ölümüyle, birisinin vefatıyla ilgisi yoktur. Bunlar gök cisimleridir, Allah'ın yarattığı şeylerdir. Doğruyu söylüyor. Her efendimiz doğruyu söyleyince, yani putlara tapmayın deyince, e, put, o putlardan dolayı herkes, kabileler geliyorlardı, Mekke'ye geliyorlardı, adaklar getiriyorlardı, paralar veriyorlardı. Bir Dini turizm vardı şeyde, Arabistan'da, efendim, bir de panayır kuruluyordu, bir iki panayır, efendim, Ukaz panayırı, efendim, filan gibi panayırlar kuruluyordu. O münasebetle ticaretler oluyordu. E, Kureyş'in de itibarı vardı Arapların arasında. Mekke'deki, efendim, meşhur ibadethanenin, efendim, sahipleri diye... Kureyşli'nin itibarı vardı. Peygamber Efendimiz bu putların kıymeti yoktur. Sizin bu dininiz yanlıştır, bozulmuştur diye onlara söyleyince kızdılar. Düşman oldular. Öldürme derecesine kadar gittiler. Birçok Müslümanı da öldürdüler. E şimdi burada ne oluyor? Yani ne yaptı bu zavallılar? Hiçbir şey yapmadı. Doğruyu söyledi. E doğruyu söylemek lazım. Biz bugün 20. yüzyılda Doğrunun söylenmesi gerektiğini çok soylu, çok asil bir olay olarak görüyoruz. Gerçeğin doğrunun söylenmesi. E doğruyu söylüyor. Bırak. Efendim. Hayır. Öldürdüler. işkence yaptılar. O dini bırak. Bu dine gel. Bizim dinimizi bırakma. Bizim putlarımıza tapmaya devam et. Tapmaya, tapmaktan vazgeçersen seni öldürürüz dediler ve öldürdüler. E doğru değil. Taşa tapmak doğru değil. Görüyorsunuz yani bazı insanlar insanlara mecbur olduğumuz inancımızdan dolayı düşman oluyor. Yani ben inanmaya mecburum. Ben Allah'ın rızasını kazanmak istiyorum. Ben Allah'ın sevdiği kul olmak istiyorum. Ben cenneti istiyorum. Cehenneme düşmemek istiyorum. O halde neyim ben? Mecburum. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah demek zorundayım. Bunu severek yapıyorum. Menfaatim yok olsa da yapıyorum. Olmasa da yapıyorum. Ben bunu dedim diye adam bana düşman oluyor. Demek ki gayrimüslimlerin İnançtan dolayı bir düşmanlığı var bana. Bu da elimde olmayan bir şey. Bu inançtan dolayı düşmanlık Kureyş müşrik, müşriklerinden başladı. Peygamber Efendimizi öldürmek, Sahabeyi Kiramı öldürmekten başladı bu inançtan dolayı olan düşmanlık, öldürmeye, kan dökmeye kadar gitti, savaşlara kadar gitti. Efendim Müslümanlarla gayrimüslimler arasındaki bildiğiniz İslam tarihinde bildiğiniz çeşitli savaşlara, çeşitli seferlere, çeşitli gazalara kadar gitti. Ondan sonra da Haçlı seferleri olarak 20. yüzyıla kadar geldi. Hala efendim gayrimüslimler Haçlı zihniyetini bırakmış değil. Yahudiler Yahudiliğini bırakmış değil. Hala düşmanlıklar şu veya bu şekilde Perdeli, örtülü, gizli, kapaklı hala devam ediyor. Biliyoruz bunu. Yani Müslüman olduğumuz için adam sevmiyor bizi, aldatmaya çalışıyor, kandırmaya çalışıyor, efendim zarara uğratmaya çalışıyor, yok etmeye çalışıyor, dinimizden döndürmeye çalışıyor, çocuklarımızı Hristiyan etmeye çalışıyor, entegre etmeye çalışıyor. Bu da düşman. Yani kafirler düşmanımız. Fasıklar, facirler, günahkarlar, kötü huylular, nefse şeytana uyan insanlar düşmanımız. Efendim, dünya düşmanımız. Dünyanın keyfi, zevki, eğlencesi, aldatıcı güzellikleri bizi gayemizden alıkoyabilir. Bir çeşit düşman. Efendim, nefis düşmanımız, şeytan düşmanımız. Bunları bilmemiz lazım. Yani ben Müslüman oldum, Ama düşmanlarını bil. Aman, düşmanlarını bil, onların Efendim, oyununa gelme, onların karşısında yenik düşme, maratonu bitirememe durumuna gelme. Gayeye ulaşamamak, yarı yolda yarışı bırakmak, başaramamak, sonunda cehenneme düşmek gibi bir duruma gelmemek için bunları da bilmesi lazım bir insanın. Şimdi, genel durumu böyle özetliyorum ben. Yani dünyadaki pozisyonumuzu hepimizin içinde bulunduğu durum bu ahiret yolcusuyuz. Ahirette cennet ve cehennem var. Dünyada biz Müslümanız. Tamam, cennetin yolu açılmış önümüze ama etrafımızda da bir sürü düşmanlar var. Biz biz bunlara rağmen, bu şartlara rağmen, bu ahval ve şerait karşısında olmamıza rağmen bu müşkülleri aşıp cennete ulaşmalıyız. Gaye bu. Ne yapıp yapıp cennete ulaşmalıyız, cehenneme düşmemeliyiz. Femen. Zühzihâ anin nari ve o duhlul cennete fakat pas. Kim cehennemden kurtulabilmişse, cennete girebilmişse, cennete girebilmişse işte o kurtulmuş olacaktır. İşin sonucu bu. Ben bu dünyada bir yol tutturabilirim. İşleyebilirler, beğenebilirler, şöhret kazanabilirim, para kazanabilirim. Bir sürü ses sanatçılar var, para kazanıyorlar. Milyonlar milyarlar kazanıyorlar. Herkes abacı e, e, nazirliğe gelmiş de sinema salonu vesaire filan bir şey bulamamışlar, stadyumu tutmuşlar. Şu stadyum tıklım tıklım dolmuş. şarkıcı bir kadın. Herkes bazen paralar vermiş. Herkes altın, gümüş, şey, altın banknot bilmem ne filan böyle ilikliyorlar şeylerine, iğneliyorlar elbisesine. Yanına geldiği zaman şarkı söylediği zaman şarkıcı böyle üstü. Milyonlar dolmuş, altınlar dolmuş, anlatıyorlar yani. Koca stadyum dolu, kadının üstü para dolu. Nedir bu netice itibariyle? Şarkıcı. Ne kadar sürer bunun şarkıları? Sabaha kadar bağıracak mı? Bu hayır. Nihayet bir saat sürer ya. Zaten bir saatten fazla dayanamaz, boğazı yorulur yer. Yani. Nihayet bir saatlik bir şarkı için bu kadar şey yapıyor. Ama Dünya'nın atom alemi gitse oraya, en faydalı insanı gitse, konferans vereceğiz dese, yani en faydalı işi yapan, en iyi, şey iyi insan gitse oraya, hoca gitse, efendim, Mürşid-i Kamil gitse, Evliyaullah'tan filanca bir şahıs gidecek olsa, o rağbeti göstermezler. Yani bir insan para kazanabiliyor bu dünyada. Zengin olabiliyor. Milyarlara sahip olabiliyor tarifsiz efendim her şeye sahip olabiliyor. Yani mümkün. Mühim değil. Yani cehennemden paçayı kurtarabilmiş mi, cenneti kazanabilmiş mi? Sonuç bu. Çünkü bu dünya hayatı kısadır, ahiret hayatı sonsuz. Bu dünya hayatında şey olabiliyor, yani Müslümanlardan bir, baş, bir cins timsah bile var. Cinsi başka yani, Güney Amerika timsahından farklı. Timsaha tapmışlar, öküze tapmışlar, bir putları var, köpek başlı, insan vücutlu, siyah renkli. O da ölüm tanrıları mıymış, neymiş? Bir putları var, Horus isminde, horoz kelimesiyle ilgili gibi, Horus isminde, horoz başlı, insan vücutlu. Hatta Mısır Hava Yolları'nın amblemi, o, o putun kafasıdır. Mısır Hava Yolları'nın amblemi olan böyle Kartal başı gibi kırmızılı mavili bir şey var. O Horus'un Horus kafasıdır yani Egiptolojiden, Firavunların dininden Horus isimli tanrının kafasıdır o. Tanrı değil de, tanrı diye tapındıkları Put, putlarının kafasıdır. Yani bunlara gülüyoruz şimdi biz. Ama bir zaman insanları bunlara inanmışlar ve tapılmışlar. Mısırlıları böylece bırakalım. Hintlileri öylece bırakalım. Yalnız Hindistan'a bir şey daha söyleyeceğim. Bir iki şey daha söyleyeceğim. Hindistan'da 400 kadar inanç varmış. Çok geniş bir ülke. Küçük küçük böyle inançlar var. Değişik değişik. Tenasül organına tapan bir din de var orada. Erkeğin kadının tenasül organına tapan bin var. Hindistan'da. Kobra yılanına tapınan İnsanlar var. Zehirli kobra yılanına tapınan insanlar var. Hindistan'da. Bunları da bilin. 20. yüzyılın modern dediğimiz insanları neye tapınıyor? Etrafınızdaki kiliselere bakın. Niye tapınıyor? Haça tapıyor. Bir e, ölü resmi çiziyorlar haçın üzerine. Bileklerinden, ayaklarından, e, anlından efendim Çarmaha çivilenmiş sap mum gibi sararmış örtüsü şöyle avret yeri görülmesin diye şuradan şöyle kıvrılmış. Böyle resim resmettikleri putlara tapılıyor, diyor, haça tapıyorlar. Görmüyor musunuz her yerde geziniz her yerde bu şey, Yani çok primitif. Amerikalılar diyor ki her yerde geziniz her yerde bu şey. Yani, çok primitif. Amerikalılar diyor ki In God We Trust. Dolarlarının üzerinde yazılı In God We Trust. Yani biz Tanrıya dayanıyoruz, tevekkül ediyoruz. Tevekkel ne? Allah demek yani. Tanrıya, Gada biz trust ediyoruz. Yani itimad ediyoruz, dayanıyoruz. In God We Trust. Peki. Tanrı'ya dayanıyor. Ha, aferin bak tevekkel Allah diyormuş, bize benziyor. Hayır, hiç acele etme, hiç sana bana benzemiyor. Onların kat dedikleri Hz. İsa. Jesus is coming diyor, İsa geliyor. Tanrı, Tanrı deyince Jesus aklına geliyor onların. Hiç aklınız böyle alemlerin Rabbine filan gidip de şey yapmayın, bize yakın sanmayın. Jesus dedikleri, onların Tanrı dedikleri Jesus, İsa. E biz Hz. İsa'yı seviyoruz ama Hazreti İsa peygamber tanrı değil, Allah'ın oğlu değil ki Allah'ın kulu. Yani biz ne kadar makulüz? Amerikalılar ne kadar şaşkın? Efendim Avrupalılar ne kadar yanlış yolda? Afrikalılar ne kadar ilkel dinde? Hintliler ne kadar sapık? Bud Budistler, Çinliler ne kadar kötü yolda? Japonlar, Japonlar da tanrıları Güneş, Güneş tanrısı. Ve imparatorlar da güneşin oğluymuş, öyle diyorlar. İnanca bak, imparatorları güneşin oğluymuş, öyle inanıyorlar. Öl, ölse bile efendim bir bahane buluyorlar, kulp buluyorlar. Herhalde babasının yanına gitti diyorlar filan. Yani ölümünü bile belki aldanıyorlar yani, şeytan aldatıyor. Demek ki efendim dünya üzerinde. Doğru inançta olan insan çok az. Tabii bizim ilim sahibi olarak, efendim, doğru yolumuzda sapasağlam yürümemiz ve çocuklarımızı böyle yetiştirmemiz lazım. Ve bu inançlara bulaştırmamamız lazım. Bu insanlar kendi dinlerini bizlere ve çocuklarımıza öğretmek için hiç de doğrudan doğruya çıkıp da biz haça tapıyoruz demiyorlar. Çok böyle dolambaçlı yoldan geliyorlar. Camları ışıkla süslüyorlar. Çam ağacı dikiyorlar. Evlerinin önüne çelenk koyuyorlar. Efendim böyle e, işte eğlenceler yapıyorlar. Efendim e, Christmas diyorlar. Efendim, Weihnachten diyorlar. Sokakları süslüyorlar. Tatil yapıyorlar. Noel Baba diyorlar. efendim Pamuk sakallı bir adamı efendim şeker dağıttırıyorlar. Bunların hepsi nedir? Bunların hepsi folklorik Malzemedir. Bizim efendim Karadenizlerin horon e, tepmesi gibi, efendim Ege'lilerin Zeybek, Sarı Zeybek oyunu gibi bir şey bunlar. Folklor bunlar. Yani inanç olarak inanca inanca gelelim. inancı doğru düzgün şeyle anlatmıyorlar. Korkuyorlar. Doğrudan söylendiği zaman inanılmaz diye korkuyorlar. Önce Hristiyanlaştırıp inançsız da olsa Sonra ina, e, Hristiyan inancını öğretiriz, diyorlar. Bu kendisi şimdi e, yumuşasın, gelsin bizim yolumuza, bunun çocuğunu biz sonra küçükten kendimize benzetiriz, diyorlar. Birinci jenerasyon, ikinci jenerasyon, diritte. Generasyon, değil mi? Yani üçüncü nesilde bu işi haklarız, diyorlar. Bu bizim hacı babalardan ümitleri yok. Sakallı, şalvarlı hacı babaları yola getiremeyeceklerini biliyorlar. İkinci nesilin ortada olduğunu biliyorlar. Üçüncü nesil tamamen burada okuduğu için anaokulundan, Kindergarten'den itibaren Avrupa'da okuduğundan, onları kendileri yetiştirdiklerinden e bunlar da burada eğer hocalara, camilere gitmiyorsa, İslam'ı iyi öğrenmediklerinden kültürmüş, Noel babaymış, eğlenceymiş, efendim, fâşinkmiş, bilmem neymiş derken kendilerine benzetip ...hiresiye anlaştırıyorlar. Onun için çok dikkat etmek lazım. Çocuklarımıza İslam'ı öğretmek çok önemli. Ben sabahtan beri odamdan dinliyorum. Efendim Akra yayınlarını kardeşlerimize Allah razı olsun buraya çarak anten getirmişler. Uydudan alıp dinlettiriyorlar. Bakın Akra Ak Radyo'nun yayınları sizin için, aileniz için, çocuklarınız için önemli bir olaydır. Siz kendi çocuğunuza sahip çıkamazsınız. Sizin çocuğunuza, sizin haberiniz olmadan öğretmenleri çok başka şeyler öğretir. Sizin hanımınıza çok şeyler öğretir. Bu radyonun sizin evinizde susmaması lazım. Bu radyoların dinlenmesi lazım. Bu çocukların İslami bilgileri duya, duya, duya Müslüman olarak yetişmesi lazım. Bakın, Münih'teki bir arkadaşımızın çocuğu, Müslüman bizim ihvanımızdan, sakallı bir kardeşimizin çocuğu, okulda. Hadi dua edin demiş hocası, öğretmeni şeylere, çocuklara. çocuklarda başlamışlar. Şöyle mi yapıyorlar, nasıl yapıyorlarsa? Böyle dua etmeye. Bizim ihvandan olan kardeşimizin çocuğu, küçük çocuk yandakilerini bir dirsek patlatmış. Ulan demiş, öyle mi dua edilir, böyle dua et demiş. <gülüyor> Tabii açmışlar ellerini böyle yapma Hemen hoca gelmiş başlarına. <gülüyor> Sen demiş, niye öyle yapıyorsun? Ben Müslümanım demiş. Biz böyle dua ederiz demiş. Tamam. Ama bu yutmamış ama Çoğu yutar. Oltadaki yemi yutan da yukarıya yem olur. Yukarıya avlanır, av olur. Onun için çocukların iyi yetişmesi önemli, doğru bilgileri öğrenmesi önemli. Bizim kızımız, benim şahsen kendi kızım, şey yaptığı zaman, hadi bakalım cici cici biz baba, oğul, baba, evlat sayılırız, hadi bakalım başınızı açın demiş. İmahide okulunda hocası sınıfa gelmiş... E demiş, biz bir aileyiz. Öğretmenim ben. Öğretmen insanın babası sayılır. Hadi bakalım cici cici açın kızlar demiş. Girişle söylüyor. Güzel, böyle sevimli bir yoldan söylüyor. Ha öğretmen baba sayılır. Herkes itiraz etmez yani. Baba gibi. Bizim ilahiyat fakültesinde de profesör öyle gel geldi. Başörtü olayları öyle çıktı. Profesör geldi sınıfa Çocuklara dedi ki biz bir aile sayılırız. Ben sizin babanızı sayılırım. Açın başını. Niye açtırıyorsun? Başımdan sana ne? Benim saçımdan sana ne? Niye aştırıyorsun? Peygamber Efendimiz aştırmış mı? Aştırmamış. Bakın bu olayı unutmayın. Peygamber Efendimiz yanındaki ashabıyla kızı Fatıma Zehra'nın evine gidiyor. Hz. Ali'nin Hz. Ali ile evli ya kızı Fatıma adı Zehra onun evine gidiyor. Yaklaştığı zaman sesleniyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızı Fatıma Zehra anamıza. Kızım, Fatıma yanımda misafirler var. Misafir geliyoruz sana. Perdenin arkasına geç. Perdenin arkasına geç diyor. Bakın düşünün. Peygamber Efendimiz ne kadar insan varsa hepsinin en yüksek, Allah'ın en sevgili kulu. Yanındaki ashabı, çok Evliya Allah'ın en yüksek derecesi, e, eve evine gidilen şahıs Fatıma Anamız. E, Fatıma Anamız zaten evde herhalde örtülü geziyordu. Ama ona diyor ki, perdenin arkasına geç. Yani öbür odaya geç demek. Tabii lüks evler olmadığına göre, yani perdenin arkasına geç ne demek? Öbür odaya git demek yani. Biz geliyoruz, öbür odaya git demek. Peygamber Efendimiz böyle yapmış. E, profesör geliyor sınıfta, efendim hadi başınızı açın diyor öğretmen geliyor imam hatip okulunda kızlara başörtülü kızlara hadi başınızı açın diyor e niye açtı sen bu havayı nereden aldın bu fikri kim verdi sana bunu sana kim emretti ne hakla başını aç diyorsun iyi açsın Allah'ın emri ise açsın da Allah kapayın dediği halde sen niye açsın diyorsun hem de imamat hatip Tabi tabii bizim kız kalkmış ben demiş açmam başımı demiş e nereden alıyor cesareti e, benden alıyor Biliyor ben kızmam, bir. İkincisi, başörtüsünün Allah'ın emri olduğunu biliyor. Tutumumuzu biliyor. Ben açmam demiş, bozulmuş o hoca. Ötekiler de şey yapmışlar, diretmişler filan. Şimdi, muhterem kardeşlerim, yani insan evladına dinini güzel öğretmezse, her anda imtihan halindeyiz, her anda hücum halindeyiz. Efendim, bir yerde aldatabilirler. Aldanmamak için iyi öğrenmek lazım, ilim lazım. Çocuk çocuğumuza, kendimize Allah'ın emirlerini bir bir öğretmeliyiz. Allah'ın emri şudur. Allah'ın emri budur. Haram yeme, efendim günaha yanaşma, şeytana uyma vesaire diye bu ahirete yarayacak, cenneti kazandıracak, cehenneme düşmekten koruyacak ilimleri öğretmeliyiz. Sonra bu ilimlerin en önemlisi Allah'ı bilmektir. Allah'ı bilmeye biz marifetullah diyoruz marifetullah bütün insanların Allah'ı bilmesi lazım marifetullah konusunda gelişmiş olması lazım bir fan sahibi olması lazım arif kul seviyesine gelmesi lazım bu nasıl elde edilir bu tasavvufla elde edilir marifetullah tasavvufla elde edilir müslüman olacak insan tasavvuf yoluyla marifetullah'a erişir insan. E niye hocam yani böyle konferans versek marifetullah'ı anlatsak üniversitede, okulda efendim kültür merkezinde efendim konferans versek marifetullah'ı öğrenmez mi? Şimdi bilgiyi Öğrenmekle marifetullah'a tam ulaşamıyor insan. İyi öğrenmekle insan marifetullah'a tam ulaşamıyor. Acayip bir şey. Senin bildiğin kadar, belki senden daha iyi, Anna Maria Schimmel İslam'ı biliyor. Şu Almanların meşhur madalya alan, Antalistleri. Mevlana'yı seviyor, tasavvufu öğrenmiş vesaire filan. Bilgisi iyi. Kitaplar yazmış. Almanlara da İslam'ı savunuyor, Müslümanları savunuyor. Ama ben Hristiyan'ım diyor. Belki bir taktik olarak söylüyor. Yani kalbi Müslüman da efendim Almanlar arasında böyle söylüyor. Belki de tam da Müslüman olamadı. Neyin nesi olduğunu bilmiyoruz. <Gülüyor> efendim ama Müslüman'ım demiyor teyze. Ben diyor Hristiyan'ım diyor. Yani şey... E, Kabuğunu yırtıp yumurtadan çıkamıyor yani. kendisini kurtaramıyor zincirlerden. Kurtaramıyor. Şimdi bir insanın bilgi bilmesi mümkün. Profesör olur. Üniversitede okur efendim. Oryantalistik okur. Efendim bazı bilgileri elde eder. Bu bilgileri elde etmiş olmak yetmiyor. Neden? Allah bilgisini doğru olarak elde edip, marifetullah'a bir insan sahip olursa cennete gideceği için Allah herkesi cennete sokmadığından, bazı şartları olduğundan, cennete girmek için bazı şartları olduğundan efendim sırf bilgiyle kitaptan okuyarak bu olmuyor. Bunun Kur'an-ı Kerim'de yeri var mı hocam? Senin bu söylediğin sözünde diyecek olursan, Peygamber Efendimiz'e bildiriyor ki Allah Teala Hazretleri inneke la tehdi men ahbette, ve rakîn Allah'iyehdîmen yaşa. Ey resulüm, bak sen bazı insanların imana gelmesini, Müslüman olmasını istiyorsun ama sen istediğini hidayete erdiremezsin. Allah istediğini hidayete erdirir. Misal. Peygamber Efendimiz'in amcası Ebu Talip. Amcası Ebu Talip iyi insandı. Peygamber Efendimiz'i himaye etti. Peygamber Efendimiz'e evlat gibi baktı. Peygamber Efendimiz'e efendim siper oldu. Korudu Peygamber Efendimiz'i. Peygamber Efendimiz onun himayesinde müşriklerin hücumlarından rahat bir şekilde yaşadı. Ama Müslüman olmadı. İmana gelmedi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyemedi. Peygamber Efendimiz yalvarıyor vefatından yakın zamanda başında. Diyor ki amcacığım Eşhedü en la ilahe illallah de. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu de de ben de Rabbım'ın huzurunda sana şefaat etmeye yüzüm olsun. Şefaat edebileyim. Diyor ki yeğenim doğru söylüyorsun haklısın ama sonra ben öyle dersem Ebu Talip ölümden korktu da ölüm döşeğinde korkusundan Müslüman oldu derler diyor, demem diyor, öyle gitti. Peygamber Efendimiz gene azap görmesin diye şöyle başından ayağına kadar vücuduna, eliyle şöyle okşar gibi meshetmiş. Deniliyor ki, Allah ona öyle azap verecek ki, başından azap verecek, ayaklarından çıkacak. Bu eli değen yerlerde azap olmayacak ama tepesinden azap gelecek, bacaklarından çıkacak yani. Şimdi, Resulullah Efendimiz Allah'ın sevgili kulu ama, Resulullah'ın duasını umumiyetle Allah kabul eder ama Allah Resulü'ne buyuruyor ki, sen istediğini hidayet edemezsin, ben ederim, istemezsem hidayet vermem, vermiyor. Hidayeti niye vermiyor muhterem kardeşlerim? Şimdi burada önemli bir noktaya geliyoruz. Yani kimlere hidayeti veriyor da kimlere hidayeti vermiyor Allah? Bu çok önemli. Üç kimseye Allah hidayeti vermiyor. Bir, kafirlere hidayeti vermiyor Allah. Vallahu la yehtil kamil kafirin. Inna Allaha la yehtil kamil kafirin. Allah kafirlere hidayet vermez. Ne yapacak? Küfrü bırakacak, imana gelecek. Allah da ona hidayet verecek, doğru yolda yürütecek. Kafir oldu mu olmaz. Kafirlikten çıkmadı Ebu Talip, hidayet vermiyor. Söyleseydi, imana gelseydi, olacaktı ama kafirlikten çıkmadı. Kafire hidayet vermiyor. İlk şartta kafirliği bırakması. Kafir olmayacak insan. Onun için ne annemari şimel marifetullah'a erebilir... Ne bir başka filozof erebilir, ne bir başka oryantalist alim erebilir. Ne falanca papaz, filanca ehem haham şu kadar bilgisi var, Arapça biliyormuş. Efendim, İslam ülkelerinde kalmış, İslam'ı incelemiş, İslam üzerine kitap yazmış. Ne o ne ötekisi. Hiç birisi efendim hidayete eremez, cennete giremez. Neden? Kâfirliği bırakmadı, kâfirliği bırakmadı, kâfirliği bırakmadı. Hatta İslam'ın hak yol olduğunu bilmesi bile yetmiyor. Bakın bu da çok önemli, bunun da altını çiziyorum. Bir insanın İslam'ın hak yol olduğunu bilmesi yetmiyor. Bayrak açacak. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed'en abduhu ve Resulü diyecek. Ben şehadet ediyorum ki Allah bildir, şeriki naziri yoktur, Muhammed-i onun elçisidir, ben Müslümanım diyecek. Bilmek yetmiyor. Bilmenin yetmediğine Kur'an-ı Kerim şahit. Ya rifunehu kema ya Evlatlarını bilir gibi Peygamber Efendimiz'in hak peygamber olduğunu biliyorlardı. Hem müşrikler biliyordu, hem Yahudiler biliyordu o zamanın. Hem Hristiyanların. Bilmek yetmiyor. Bilecek, bayrak açacak. Müslüman olduğunu ilan edecek. Etmeyince kapı kapalı kalıyor. Efendim, Hidayet vermiyor Allah. Cennete sokmuyor. Çok mühim muhterem kardeşi. Bayrak açacak, söyleyecek. Nasıl Roger Garrido bayrak açtı. Nasıl Cat Stevens bayrak açtı. Nasıl falanca filanca. Geçenlerde bir senatör şey yaptı. Ben onu işaretledim. Keseceklerdi gazeteden. Amerikanın bir senatörü Müslüman oldu açıkça. Müslüman oldum dedi ilan etti. Annem Ali Şimel şey demiyor. Ben Müslüman oldum demiyor. Bayraka açmıyor. Hiç kıymet yok. Müslümanlığın hak din olduğunu bilmek yetmez. Bayrak açacak. Bu bir. Allah'ın istediği bu. Neden? E, başkaları istifade edecek ondan. Yani istifade edecek veya neyse, yani o cesareti gösterecek. Biz bak, göğsümüzü geri geri diyoruz ki bak, o da Müslüman oldu, bir de Müslüman oldu, faydası oluyor. Boksör, e, Muhammed Ali, Müslüman oldum diyor, Allah Ekber diyor, bilmem ne diyor, hacca gitti vesaire. Tamam. Öyle diyecek. Bu, bu şart, bu bir. Sonra وَاللّٰهُ الْاَيَتِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ Allah, fasıklara da hidayet vermez fasıklık ne demek fasık ne yapar yani fasık Allah'ın emrinden dışarıya çıkan sapan insan ederler kane <gülüyor> minel <gülüyor> cinni tefasaka an emri Rabbihi İblisi böyle anlatıyor Cinlerden idi tefasaka an emri <gülüyor> Rabbihi Allah'ın emrinden fısketti yani saptı aykırı gitti demek yani Allah'ın emrini tutmayıp Allah'ın emrine uymayıp aykırı gidene fasık derler fasıklara da hidayet etmez Allah. Nasıl olacak? fıskı bırakacak, doğru gidecek. Bıraktım kumarı, diyecek, bıraktım içkiyi, bıraktım zinayı, bıraktım günahı diyecek. Tevbe Arap diyecek, doğru yola geldim diyecek. O önemli. Günahta ısrar halindeyken Allah hidayet vermez. İşkiye devam, faize devam, kumara devam, harama devam, Allah'tan o zaman hidayet gelmez. Ne olursa olsun gelmez. Yani Müslüman olmuş, kâfirlikten kurtulmuş ama fıskı bırakmamış, fıskı bırakacak. Günahı bırakacak ki Allah hidayet versin. Onun için e, olmuyor. Başka? Vallahu لَا يَهْدِ kavmez الظَّالِم۪ينَ Allah, zulmü yapan, zulme devam eden, zulmün içinde olan insana da hidayet vermek. Zulmü de bırakacak mesela. Zulüm ne demek? Hakkı yapmamak demek. Haksızlık yapmak demek, zulüm, manası bu. Haksızlık yapan, hakkı çiğneyen, hakkı yapmayan insana zalim derler. İsterse kendi nefsinin hakkını bile vermiyorsa o zaman kendisine zalim derler. Benim hiç kimseye zararım yok diyebilir bir adam. Hiç kimseye zararım kendi kendi halimdeyim. O zaman sen kendine zulmediyorsun. Yani insan zalimun li nefsihi Kendi nefsine de zalim olabilir. Neden? Kendisini cehennemden kurtaramıyorsa, kendisini cehenneme atacak günahlardan kendisini sıyramıyorsa kendisine zalimdir. Kendi nefsine zulmediyor. Hani derler ya o adamın kendisine yaptığını cümle cehan halkı başına üşüşse yapamaz. O kendi kendisine zarar verdi. Derler ya onun gibi. Demek ki insanın doğru yolu bulması için bu ayetlerden bir üç tane hakikat çıkıyor. Mümin olacak. Mümin olmazsa olmaz. Alim olsa Papaz olsa, çok yüksek olsa, üniversite hocası olsa, ordinal profesör olsa olmaz. Mümin olacak bir yer. İki, fıskı bırakacak, fasık olmayacak. Allah'ın emrince yürüyecek. Üç, zulmü bırakacak, haksızlık yapmayacak. Adaletli, ölçülü, dengeli olacak, zulmü bırakacak. Allah o zaman hidayet. Nefsini terbiye etmesi lazım. Nefsini terbiye olmadı mı? Nefsinin freni olmadı mı? Nefsini tutmadı mı? Nefsine hakim olmadı mı? Anlattım ya başında, insanın nefsi insanı günahlara bulaştırıyor diye. O zaman e, günahlardan ayrılamaz, günahlardan ayrılamayınca hidayeti bulamaz, hidayeti bulamayınca cennete giremez. Nefsi ıslah olacak, bir. Efendim, kendisini zorlayacak, ibadetleri, taatleri, hayratu, hasenatı yapacak. Bunları yapamazsa fasık olur, emirden dışarı çıkmış olur, gene hidayet etmez. İki. Efendim yine haramlardan, günahlardan titizlikle sakınacak takva ehli olacak. Takva ehli olmazsa efendim fasıklıktan çıkmadığı için e, olmuyor. Ondan sonra güzel ahlaklı olacak. Şimdi bütün bunların hepsi muhterem kardeşlerim tasavvufi çalışma ile tasavvufi metotla temin ediliyor. Hangi bunlar? Bunlar dediğimiz şeyler hangileri? Nefsi ıslah, tasavvufla oluyor. Yani nefsi ıslahın ilmi, tasavvuf ilmi. Nefsi ıslahın yollarını uygulayan yol, tasavvuf yolu. Onun için efendim tasavvuf çok önemli. <gülüyor> efendim, e, insanın ibadete, taate yönelmesi Efendim, ve yaptığı ibadetin taatin kabul olacak ibadet taat olarak o tarzda yapılabilmesi gene tasavvufla. Tamam, bitti. Herhalde bir başka derse bunun devamını şey yapacağız. Ee, i̇nsanın ibadet etmesi, hayır hasenat yapması illa o ibadetin kabul olacağı manasına gelmez. Şöyle söyleyeyim, yani bir insan namaz kıldı. Namazı illa kabul olacak mı? Hayır. Belki kabul olmaz. Namazın kabul olmama ihtimali var. Orucun kabul olmama ihtimali var. Haccın kabul olmama ihtimali var. Kur'an'ın kabul olmama ihtimali var. Efendim sadakanın, zekatın kabul olmama ihtimali var. Ayetler var. Ayetler var. Yani zekat veriyor, kabul olmuyor. Ayet var. Oruç tutuyor, kabul olmuyor. Hadis var, oruç tutuyor, kabul olmuyor. Efendim, Yani her ibadeti yapmak kabul olmasını sağlayamıyor. Şartları var. İşte bu şartları öğreten ilimle tasavvuf. Buna fıkh-ı batın diyoruz. Fıkh-ı zahir, fıkh-ı batın. Tasavvuf fıkh-ı batındır. Yani bir insan abdest alır, gelir seninle beraber namazı kılar ama zahiri fıkhın şartlarını yerine getirir ama namazı gene kabul olmaz. Neden? Fıkh-ı batın var. Bir de batını şartlar var. Bir adam seninle beraber sahura kalkar, niyetlenir oruca, oruç tutar akşama kadar ama orucu kabul olmaz. Neden? Orucun kabul olmasının batınî şartları var, fıkhı batın. Bir adam hacca gider, ömreye gider, seninle beraber uşağa biner, gider gelir, senin yaptığın her şeyi yapar ama hacci umresi kabul olmaz. Neden? Haccın, ömrenin kabul olmasının batınî şartları var, o şartlara riayet etmediği için. Bir adam Kur'an okur ama sevap kazanmaz. Zikir yapar ama sevap kazanmaz. Neden? Batını şartları var. Yani batını şart dediğimiz nedir? İnsanın içindeki birtakım şartlar. Hocam meraktan çatlayacağız. Nedir bu batını şartlar? Mesela ihlas. İhlas batını bir şart. Herkes gün gibi biliyor ki kitaplardan, Kur'an-ı Kerim'den, tefsirlerden, hadislerden Amel ihlassız olursa Allah o ameli kabul etmiyor. İhlassız bir namaz kabul etmez Allah. İhlassız bir oruç kabul etmez Allah. İhlassız bir efendim hac kabul etmez Allah. İhlassız bir Kur'an kabul etmez Allah. La tubtulu sadakatikum bilmeni ve Eza Sadakalarınızı, zekatlarınızı başa kakıp Verdiğiniz adamı ezalandırıp, üzüp batıl hale getirmeyin, iptal etmeyin, yok hale getirmeyin diyor. Demek ki zekatı veriyorsun adama gene de kabul olmayabiliyor. Neden? Başa kalktın efendim Allah kabul etmedi. Demek ki adamı üzdün, Allah kabul etmedi. Hz. Adem aleyhisselamın iki oğlunun Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor Habil ile Kabil'in Birer kurban kesmesi var. Takar kurbanen. Her birisi bir kurban kesti. Habil de bir kurban kesti, Kabil de bir kurban kesti. İkisi de işi yaptılar. Yani zahiren, görünüşte dış bakımdan ikisi de kurbanı kesti. Fettukup bilemin hadihima velemi takabel minel ahen. Birisinden kurbanı kabul olundu, ötekisinden kabul olunmadı. Allah birisinin kurbanını kabul etti, ötekisininkini kabul etmedi. Sebep neymiş? Kur'an-ı Kerim'de Allah buyuruyor ki, اِنَّمَا يَتَكَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ Allah sadece müttakillerin ibadetini kabul eder. Müttaki olmazsa kabul etmez. Haydi! İkisi de kurban kesti, Kabil'inki kabul olmadı, Habil'inki kabul oldu. Neden? Habil takva ile kurban kesti. Takvalı mütteki kul olarak kabil takvasız kurban kesti. Takvasız olduğundan kabul olmadı. İşte bunlar tasavvufla öğrenilir. Tasavvufta sağlanır. Yani nasıl ihlaslı olacağım? Nasıl takvalı olacağım? Batını şartlarına nasıl riayet edeceğim de ibadetlerim nasıl yaptığım ibadetlerim boşa gitmeyecek, batıl olmayacak. Makbul ibadet olacak. E bu tasavvufla olur. Efendim sonra Peygamber Efendimiz buyuruyor ki cennete insanlar girecek cennete ekseriyetle cennete girme sebepleri takva ve güzel huydur. Kimleri cennete sokacak Allah? Müttakileri cennete sokacak takva ehli kulları cennete sokacak. Takvayı anladık demin söyledik kısaca güzel huylar güzel ahlak onu da hepimiz biliyoruz, o da tasavvufla sağlanır. Yani bir insan güzel huylu olacak. Gel bakalım Ali, gel bakalım Veli, gel bakalım falanca, gel bakalım filanca. Adamın kötü huyları var. Bu kötü huyların bıraktırılması lazım, iyi huyların alınması, öğretilmesi ve yaptırtılması ve benimsetilmesi lazım bir insana. Bu güzel eğitim, ahlak eğitimi, bu da tasavvufladır. Yani güzel ahlakı, ne ahlakı nereden öğrenecek bir insan? Tasavvuftan öğrenir. Canım ben annemden babamdan öğrenirim. Annem baban tasavvuftan öğrenmiştir de ondan. Annem baban tasavvuftan öğrenmemiş olsaydı, sana güzel şeyi öğretemezdi. El çocuğunu alıyor, kendi eliyle bale okuluna veriyor da, donu görüne görüne bale yaptırtıyor. O da baba, o da anne. Demek ki anne baba ahlakı öğretmiyormuş. Yani sen annenden babandan öğrendiysen, anam, anandan babandan öğrenmedin, ananı babanı yetiştiren zihniyetten öğrendin. Yoksa modern bir aile çocuğunu hiç de senin gibi yetiştirmiyor. Sen kendi çocuğunu yetiştirdiğin gibi. Başka türlü yetiştiriyor. Bu bakımdan güzel ahlak da tasavvufla elde edilir. İşte bütün bunlardan dolayı efendim tasavvuf ilmi dinimizin özüdür temelidir. Hepimiz için son derece lüzumludur. Bu bir şey değildir. Zevk ve keyif meselesi değildir. İstersek yaparız, istemezsek yapmayız diye keyfimize bırakılmış bir şey de değildir. Cennete ulaşmak için takva yolundan, tasavvuf yolundan yürümek zorundayız. O bakımdan bu tasavvuf. Ben üniversite hocasıyım, bilim adamıyım. Efendim, sizin okuduğunuz gibi fizik okudum, kimya okudum, yabancı dil okudum, iki tane yabancı dil okudum, iki tane şark dili okudum, Efendim sizin okuduğunuz kitapları okudum, sizin okuduğunuz romanları bize de okuttular. Edebiyat, tarih derslerini beraber sizin gibi biz de gördük, hepsini gördük. Dünyayı biliyoruz, keyfi, zevki de biliyoruz, futbol, basketbolu da biliyoruz, yüzmeyi, gezmeyi de biliyoruz, Emirgen da biliyoruz, Çamlıca'yı da biliyoruz, efendim... İçki içenlerin barlarını, pavyonlarını da biliyoruz. Kumarhanelerin yerini de biliyoruz. Beyoğlu'nun da şeyde. Efendim, e, sinemayı, tiyatroyu vesaireyi de biliyoruz. Ama bütün bunlardan geçmişiz, bir noktada durmuşuz. Bir çizgıya gelmişiz. Ne? Tasavvuf. Yani biz bilmeden, geleneksel olarak, cahilce, etraftan habersiz olarak bu yolda değiliz ki. Deneyimli olarak bütün yolları bilen bir insan olarak hiç dönüm tabakasım gelmiyor. Lisede, üniversitede, İstanbul'da, Ankara'da gördüğüm insanlar. Ben bugün isteseydim 40 tane, 50 tane kardeşimle meclisteydim. Bugün isteseydim 40-50 tane kardeşimle meclisteydim. İstesem bakandım ben bugün. Ama onu yol olarak görmüyorum. Heves etmiyorum. Yani şey olarak görmüyorum, garantiliyor, yani bakan olan cennete gidecek diye bir şey olsa, bakanlığı ister niye istemeyim o zaman? Milletvekili olan cennete girer diye bir şey bilsem, istemiyor. Milletvekilliği önemsiz mi? Politipe önemsiz mi? Hayır, önemli. Ama şunu anlatmak istiyorum. Bunları istemiyorum da tasavvuf yolundayım. Niye? Boşuna değil. İlim adamı olarak. Efendim, Her şeyi okumuş bir insan olarak, gazete çıkartan, dergi çıkartan, ya efendim, Radyo yayını yapan bir insan olarak söylüyorum. Bunun için söylüyorum, bizim bu yola girişimiz geleneksel bir yolculuğun, akışın devamı değildir. Şuurlu bir tercihtir. Ölçmüşüz, biçmişiz, denemişiz, irdelemişiz, puanlamışız. Doğru olan yolu görmüşüz. Şu anlattığım sebeplerden dolayı, efendim, hem Müslümanız yoksa çoktan İslam'dan kopar giderdi. İslam, eğer hak yol olmasaydı bu tahsili gören insanların hepsi İslam'dan kopar giderdi. İslam hak yol olduğu için İslam'dayız, tasavvuf cennete götüren yol olduğu için tasavvuf yolundayız. Onun için yolumuzun önemini bilin diye bu ilk konuşmayı burada efendim, böyle yapıyoruz ve burada nokta alıyoruz. Yani bizim yaptığımız şeyler böyle efendim e, folklorik bir şeyin devamı değildir. İşin İslam'ın özüdür, aslıdır, esasıdır. Bu böyle olacak ve bunu böyle yapmayanlar da bu çizgiye gelmek zorunda. Efendim Refah Partisi çalışacak, çabalayacak, iktidara gelecek, İslami devleti kuracak. İslami devleti kursa bile tasavvufi eğitimi görmek zorunda. Devleti kurmak insanı cennete götürmez. Emevilerin hepsi cennete gidecek diyebilir misiniz? Diyebilir misiniz? Hülefa-i râşidî'nden sonra Emevi devleti kuruldu diyemezsiniz. Abbasi'lerin hepsi cennete gidecek diyebilir misiniz? İslam devletini kurdular diyemezsiniz. Çünkü politika cennete götürecek diye bir şey yok. Ama takva cennete götürür, güzel ahlak cennete götürür, nefsin terbiyesi cennete götürür. Efendim, ihlas cennete götürür. Efendim, marifetullah cennete götürür. Kesin bunlar. Çok kesin. Onun için İnsan ne yaparsa yapsın, hangi çalışmayı yaparsa yapsın, biz onları da destekliyoruz. Yani e, bunların hepsi e, çalışmaların birer parçasıdır. Destekliyoruz, ne yaparsa yapsın, tasavvufi yoldan yürümek zorundadır. Şu söylediğim konularda, Efendim yapması gerekenleri yapmak zorundadır. Yaparsa cennete girer, yapamazsa cehenneme düşer. Cennete girmek en önemli nokta olduğundan, esas olduğundan, Allah'ın rızasını kazanmanın sonucu olduğundan, cehenneme düşmek de Allah'ın gazabına uğramak demek olduğundan, Allah'ın rızasını, sevgisini kazanma yoluna mutlaka girmesi lazım. Allah'ın gazabına uğrayacak yola ayağını kaydırmaması lazım bir insanın. Onun için Müslümanız, elhamdülillah. Onun için tasavvuf yolundayız, elhamdülillah. Onun için bu çalışmalarımız, yaptığımız çalışmalarımız en güzel çalışmalardır. Allah hepinizden razı olsun. Konuşmam bu kadar. Şeyi tamamladım. Söylemek istediğim ana. E, e, konular bunlar. Sorular. Sigara haram mıdır? Sigara kerati tahrimiye ile mekruhtur bizim me me mezhebimize göre. Bazı mezheplere göre haramdır. Suudlulara göre haramdır. Efendim, Sigara ilk çıktığı zaman İslam ülkesinde yapılan bütün sorgulamalarda bütün mezheplerin müftülerine sorulduğu zaman sigara haram demişlerdir. Duhandır, israftır efendim, sahte zararlıdır demişlerdir. Ama buna rağmen askerler içmiştir, Yeniçeriler içmiştir, efendim Trakyalılar içmiştir. Bilmem mektah e, içmiştir. Sonunda İstanbul'un efendim tulumbacıları içmiştir. Ayak takımı içmiştir. Baldırı çıplaklar içmiştir. Sonunda yüksek şahsiyetler de içmeye başlamıştır. Tömbeki efendim nargile bilmem ne diye e, vezirler efendim ağalar, beyler, paşalar da içmeye başlamıştır. Yaygın bir bela haline gelmiştir. Efendim tabii e, Ülemamız bu meseleyi araştırmışlar, incelemişlerdir. Özeti, kerahati tahrimiyle ile mekruhtur. İnsanın sıhhatine zarar vermesi bakımından haramdır. İnsanın vücuduna zarar vermemesi lazım. Damar sertliği yapıyor, damarları tıkıyor, kalp hastalığı yapıyor, kansere yol açıyor. Doktorların hepsi bilir. Bütün tıp ilmi ittifak etmiştir. Hastanelerin kapılarında yazar, içinde yazar, sigara içmeyiniz, sigara insanı yavaş yavaş ölüme götüren bir şeydir diye. de. Ölüme götürücü olan bu zararlı şey, zararlı olduğu için doğru değildir, haramdır. Parası israftır, haramdır. Efendim, e, dini bakımdan da sigara içmek hani, azıcık içiyorum, bilmem ne, ne yapıyor, kerahat-ı tahrimiye ile e, mekruhtur. İçilmemesi lazımdır. İkincisi, sakalı kazımak haram mıdır? Sakalık kazımak haramdır. Bütün, bütün mezheplerin şeyiyle, efendim, kitaplarda böyle yazar. Sakatlık karımak kazımak haramdır. Efendim sakalın bırakılması sünnettir. Efendim uzunluğu kısa kısalığı konusunda uylamanın sözleri vardır. E, orta söz şöyle bir elin tutacağı kadar uzun olmasıdır. Şöyle efendim uzun da olabilir. Ama hiç olmazsa kısa bile olsa birazcık sakal oldu mu, haramı işlememiş, kazı, kazıma haramını yapmamış oluyor. Sakalı kazımak ta hılkati tayyir sebebiyle haramdır. fele yugayyirun ne halkallah, ayeti kerimesinin o cümlesine göre haramdır. Ama bu sakal kazıma işini mesela polise amirleri kazıyacaksın diyor. Askere, efendim yönetmelik kazıyacaksın diyor. Ve bazı yerlerde bu usul konulmuş olduğundan sorumluluk onu koyanlara aittir. Belki kazımak zorunda kalanlar belki kendilerini ahirette savunabilirler. Yani ben istemiyordum ama ne yapayım yukarıdakiler öyle koymuş ondan oldu filan diye. Belki savunabilirler. Belki onlarda da biraz suç vardır. Tepeden bir baskı olmadığı zaman kazımak doğru değildir. Sakalı bırakmak lazımdır. Bir şey büyük insanlar gördüm aslında. İçim istemiyorum. Bazı o zaman, duymuş, şanlı olmuş, yani ünlü ün sahip olmuş o zaman, Sakal'dan buralar mesela geçmişte sahip ünlüsü gibi falan, bunlar büyük ayrılardır diye düşünüyor, Sakal'dan... Tam... Şimdi, e, Saka, sayı Önürsü'nün, ben hatırlıyorum, yani ben sık sık hapse girip çıkıyorum, onun için bırakmıyorum diyor. E, böyle bir savunma yapıyor yani, Sakal'ın aleyhinde değil de, yalnız kendisinin özel durumu dolayısıyla böyle yaptığını söylüyor. Tabii ben onun o görüşünü doğru görmüyorum. Yani öyle dese bile doğru görmüyorum. Çünkü yani sakala hakaret ettirmem demiş oluyor. Yani sakala ondan sakal bırakmamış oluyor. Bence öyle değil. Ya Rabbi bak ben sakala müsaade olduğu zaman bıraktım. Zalimler kestiler. Çünkü adam hapse alıyor. E kendisi de Müslüman. Kendisine daha hakaret ediyor. Sakalına değil, kendisine hakaret ediyor doğrudan doğruya. Hapse alıyor. Ne yapalım? Mazlum yani ben istemiyordum ama onlar kestiler yarabbi der. Savunur kendisini. Binaenaleyh bırakması lazımdı. Bir de tabi said önce said olmasaydı ne yapacaktı insanlar? Yani said mi misal getireceklerdi? Getiremezlerdi. Doğmamıştı daha. Said-i önce doğru olmayan bir şey said sonra said yaptı diye doğru olacak değil. said Nürsi, dinin ahkamını değiştirecek değil. Belki kendisi mazur olur. Yani böyle bu sebepten oldu ya Rabbi benim sakal bırakmaman diye, kendisinin bileceği bir şey, şahsi bir durum, onun başkasına misal olamaz, Efendim durumu müsait olanın sakal bırakması lazımdır, mecburidir. Resim çekmek haram mıdır? Evde, albümde saklamak olur mu? <gülüyor> Resim çekmek haram değildir. Bazıları bunun aleyhinde bulunuyorlar, yani din alimlerinden, Mesela Mekke'de resim çektirtmezler, Harem-i Şerif'e fotoğraf makinesi sokturmazlar filan ama kendilerini çekerler, dağıtırlar. Mekke'nin resmi, Efendim Kabe'nin resmi veya Ramazan'da secde halinde insanların resmi duvarlarda görüyoruz hep. Onlar çekiyor, resmen televizyonlarında, şeylerinde kendi adamlarına çektirtiyorlar. Belki şundan, yani devlet müsaade ediyor haremi idare eden şeyler, diyanet mensupları doğru görmüyorlar. O yaptırmamaya çalışıyor ama elinden gelmeyince de herkese de engel olamıyor diyebiliriz belki. Şimdi e, bu konunun ihtilaflı olmasının sebebi şudur. E, resim yapmak ve heykel yapmak İslam'da haramdır. Heykel kesinlikle haramdır. Resmin de Efendim, canlı insan resmi, hayvan resmi yapma konusunda haramlık vardır. Çişek yaparsa haram değildir mesela. Şöyle bir manzara efendim resmi yaparsa filan, o haram değildir. Ee, neden? O yaptığı canlı hayvanın sureti resmine, ahirette Allah diyecek ki, o ressama veya heykeltıraşa, ''Bunu yaptın, hadi canını da ver bakayım.'' diyecek, azaplandırılacak diye bildiriliyor. Onun için suret yapmak, heykel yapmak haram olduğundan resim de haram mı denilmiş. Bazıları buna karşı diyorlar ki fotoğraf makinesi resim yapma, yapmak gibi değildir. Fotoğraf makinesinde mercekten ışık geçiyor, Allah'ın yarattığı ışık. Kağıdın üstüne şey yapıyor, aks ediyor. Orada tesir bırakıyor. Binaenaleyh bu şeydir, aksidir. Havuza efendim, aynaya ışınların aks etmesi gibidir mahsuru yoktur diyorlar. Gelelim bugün bizim görüşümüze. Bu uzun mülakaşalardan sonra şimdi bugün fizikte, kimyada, biyolojide, efendim, tıpta vesairede resmin çok önemi artmıştır. Fotoğrafların efendim önemi artmıştır. Tedavide önemi vardır, ilimde önemi vardır. Onun için resmin hepsi haram değil. Ama insan resmi olup da yaş e Sağ olsa şu kadar miktarı efendim yaşayabilecek şekilde boyu resmi gibi falan olursa efendim o doğru değildir çünkü böyle ecdadına hürmetten bazı kimselere sevgiden saygıdan yavaş yavaş onlara tapınma'ya doğru gitmiştir tarih boyunca insanlar. Böyle bir durumu engellemek için İslam bunu uygun görmüyor. Bilanele efendim boyu resimleri efendim böyle insan resimleri tehlikelidir yani günah olma ihtimali vardır elle yapılanlar fotoğraflar ihtilaflıdır efendim İhtilaflı yani akistir diyenler mahsuru yoktur demiş oluyor Akiste de olsa gene tapınmaya hürmete doğru götürebilir diye efendim mahsur vardır diyenler oluyor bilaen ile mümkün olduğu kadar efendim ihtiyaç yoksa yapmama çalışmalıdır belki mahsurludur diye sakınmak ihtiyata uygundur ama tamamen fotoğraftan da insanları soyutlayamayız Çünkü ilim fotoğraf üzerine dönüyor şimdi yani biyoloji ilmi tabiat ilimleri fizik, kimya Efendim bilmem e, tapu muameleleri Efendim bir sürü işlemler vesaire de mecburiyet oluyor mecburiyet olan yerlerde müsaade olur İslam'ın genel Kaydi böyledir. Evde albümde saklamak tabi e, duvara asmaktan iyidir yani, Duvara asarsan, bu benim babamdı, dedemdi, bu benim karımla işte düğün günü çektiğim resimdir, karı koca resmini şey yapıyor, olmaz tabii. Yani bir kere e, kadın mesela açıkken resmini çekmişse, o saçı maçı görünüyorsa, o resim dünyada mevcut olduğu müddetçe kadın ölse gitse bile onun cezası ona gelir. Yani bir kere haram bir şekilde olmamalı çekilen resim hani böyle haram yerleri, saçları, göğüsleri kolları falan görülecek gibi olmamalı ikincisi de öyle boy resimlerini oraya asmak falan doğru değildir yani mecburiyet yönünden işçi fabrikasında çalışmak haram mıdır? haramdır çünkü işinin imali, taşınması, satılması sunulması, sundurulması hepsi satışı yasaklanmıştır böyle yapanlar lanetlidir deniliyor onun için orada çalışmayıp başka iş bulmaya çalışacak, gayret edecek insan Evet, şimdi tabii sorular çok gelince bir meseleyi de hatırlatmamız lazım. Efendim, e, bir buçukta yemek var mecburi yemek, yani buranın nizamına göre. Ondan önce de namazı kılmış olmamız lazım aşağıda. Sonra geç kalırız namaz, namaz, yemeğe oturursak diye. Onun için hızlı gidelim. Şu bir...